Bismihi subhanahu. Aziz kardeşlerim. Bu defa mektup yerinde bu meyveyi gönderiyoruz. Karadağ'ın bir meyvesi. Bir ayetin manayı işaretisinin külliyetinden bir ferdi hürriyetten bu ana kadardır. Teşrin-i Teşrinisani 30. gün 1358'de Karadağ başına çıkıyordum. İnsanların hususan Müslümanların bu teselsül eden helaketleri ve hasaretleri ne vakitten başladı, Ne vakte kadar devam eder? Hatıra geldi. Birden her müşkilimi halleden Kur'an-ı mucizül beyan Sûre'i vel Asr'ı karşıma çıkardı. Dedi bak. Baktım her asra hitap ettiği gibi bu asrımıza daha ziyade bakan vel Asr'i innel insane lefi husr ayetindeki innel insane lefi husrin şedde ve tenvin sayılır. Makam-ı Cifri'si 1324 edip, Hürriyet inkılabıyla başlayan tebettülü saltanat ve Balkan ve İtalyan harpleri ve 1. Harbi Umumi mağlubiyetleri ve dehşetli muahedeleri ve şairi İslamiyenin sarsılmaları ve bu memleketin zelzeleleri ve yangınları ve 2. Harbi Umumi'nin zemin yüzünde fırtınaları gibi semavi ve arzî musibetlerle hasaret-i insaniyeyle innel insane lefi husr ayetinin bu asra dahi bir hakikatı, maddeten aynı tarihiyle gösterip, bir lemay icazını gösteriyor. اِلَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ahirdeki tâ-hâ sayılır, şedde sayılır ise, makamı ı cifrisi 1358 ve 9 olan bu senenin ve gelecek senenin aynı tarihini göstermekle, o hasaretlerden, Bahusus manevi hasaretlerden kurtulmanın çare yeganesi, iman ve âmal-i olduğu gibi, Ve mefumu muhalifiyle o hasaretininde sebebi yeganesi küfrü küfran, şükürsüzlük yani imansızlık fısku sefahet olduğunu gösterdi. Suey vel asrının azametini ve kutsiyetini ve kısalığıyla beraber gayet geniş ve uzun hakayıkın hazinesi olduğunu tasdik ederek cenenabı Hakka şükrettik. Evet, alemi İslam'ın bu asrın en büyük hasareti olan bu dehşetli 2. Harbi Umumi'den kurtulmasının sebebi Kur'an'dan gelen iman ve amali salihâ olduğu gibi fakirlere gelen acı açlık ve kahtın sebebi dahi orucun tatlı açlığını çekmedikleri ve zenginlere gelen hasaret ve zayiatın sebebi de zekat yerinde ihtikar etmeleridir. Ve Anadolu'nun bir meydanı harp olmamasının sebebi İllellezîne âmenû, kelime-i kudsiyesinin hakikatını fevkalade bir surette yüz bin insanın kalplerine tahkiki bir tarzda ders veren Risale-i Nur olduğunu, pek çok emareler ve şakiplerinden binler ehl hakikat ve dikkatin kanaatları ispat eder. Ez cümle, emarelerden biri, Risale-i Nur'a sıkıntı veren veyahut hizmetinden çekilen pek çok adamların tokat yemeleri gibi, bu sene, bu memleketin etrafında umumî bir tarzda Risale-i Nur'un intişarına sıkıntı verip, şimdiki bir nevi tevakkuf devresi vermek hatasıyla, şimdiki umumî sıkıntının bir sebebi olduğunu göstermesidir. sûre asrın dağ meyvesi namındaki nüktesine bir haşiyedir. Es-Sâlihattaki ta, ahirdeki ta'lar ekseriyetçe, Vakfa rast gelmesiyle cıfirce ha sayılabilir. İlla beraberdir. Bu noktada 1358 bu zamanımızı gösterir ve telaffuzca ha okunmadığından ta kalabilir. Bu noktadan şeddeler sayılmazsa ve illa beraber değil 200 küsur sene zamana kadar iman ve ameli salih ile beraber bir tayfi azime hasareti azimeye karşın mücahadeye devam edeceğine işaret edip Fatiha'nın ahirinde Sıratallezine en amt aleyhim 1547 Veya 1577 Gösterdiği zamana Hem Lâ tezâlü tâifetün min ummeti Zahirine alel haq Hatta ye'tiyallahu bi emrih Birinci cümle 1500 makamı ile ahir zamanda Bir taife-i mücahidinin son zamanlarına Ve ikinci cümle 1506 makamı ile Galibane mücahedenin tarihine Ve üçüncü cümle 1545 makamı ile pek az bir farkla hem Fatiha'nın hem Velasr suresinin iki cümlesinin gaybi işaretlerine işaret edip tevafuk eder. Demek bu hadis-i şerifin 3 cümlesinden her birisi 1500 tarihine ve mücahadenin ne kadar devam edeceğine dair işaretlerine aynen bu elledine amenu ve amiluss salihat şiddet sayılmazsa 1561 makamı ile hem ve tevasav bil hakki ve sabr şedd sayılır fakat bis sabr lamdır 1560 makamı ile iştirak edip o tayfi azimenin mücahedatları ne kadar devam edeceğini manayı işarî ve cifrî ile gösterirler ve Fatiha ve hadisin irâye ettikleri tarihe makam-ı evcetleri ile takarrüb edip farklı bir derece tevafuk ederler ve manalarıyla da tam tetabuk ederek parlak bir lemma-i icaziyeyi gaybiyeyi gösteriyorlar. Aziz Sıddık kardeşlerim. Eski Sait çok zaman Medrese-tüz Zehra'yı gayeyi hayal ederek çalışmış. Cenabı Hak kemal-i merhametinden Isparta'yı o medrese Zehra hükmüne getirdi. Ve nahiyemiz olan küçücük Isparta'nın mahdut akraba ve ahbab yerine mübarek Isparta vilayetini verip binler kardeşi ihsan eledi. Belki muhtemeldir ki O, küçük Isparta'nın aslı, bu büyük Isparta'dan gitmiş. Benim vatanı ı asliyim, bu Isparta olmak caizdir. Hatta Ispartalı kim olursa olsun, başkalara nispeten, benimle ve Risale-i Nur'la fazla alakadar görüyorum. Hatta buradaki bütün zabitan içinde, biri müstesna, en ziyade bize ve Risale-i Nur'a ciddi alakadar bu hamili mektup, Ispartalı Hilmi Bey'i gördüm. Onu Risale-i Nur'un has şakitleri içinde kabul eyledik. İsparta’da ve Sava'daki taarruz bir derece umumidir. Risale-i Nur'un intişar ettiği her tarafta, bu sıralarda, şimdiye kadar bir plan dahilinde Risale-i Nur'un fütuhatına karşı tecavüz var. Bir derece şevk ve neşeye zarar verdi. Bir devre-i tevakkuf açtı, şimdiki kahtlığa o tevakkuf sebebiyet veriyor. Fakat Cenab-ı Hakk'a şükür, Isparta ve havalisi kahramanları çelik gibi bir metanet göstermeleri, sahib yerlerin de kuvve-i maneviyelerini takviye ediyorlar. Bazı ihtiyatsız ve dikkatsizlerin yüzünden cüzi zararlar olduğundan, ihtiyat ve dikkat her vakit lazımdır. Barla'da Risale-i Nur'un muvakkat tatili sebebiyle yağmursuzluk başladığı gibi ve Risale-i Nur'un müdahalesiyle yağmurun, Barla etrafındaki daireye mahsus olarak gelmesi ve Isparta'nın, Risale-i Nur'a karşı iştiyaklarıyla, Hüsrev'in dediği gibi, yağmur fevkalade bir surette imdada gelmesi gibi, pek çok emarelerle ve burada Risale-i Nur münasebetiyle vücuda gelen yüzer hadiselerin delaletiyle deriz ki, bu Anadolu'ya aynı rahmet olan Risale-i Nur'a karşı, bu acib zamanda böyle umumî ve geniş bir taarruzla ve bazı yerlerde tatile mecbur olması, bu kaht galayı ve bu acib ihtikârı ve bereketsizlik ve açlığı netice verdiğine bize kanaat verdi. Şimdi yanımdaki Emin ve Feyzi gibi, sair arkadaşlarım da aynı kanaattadırlar. Said Nursi Risale-i Nur şâkitleri tarafından sorulan suale cevaptır. Sual. Geçen sene sizden sormuştuk ki 50 gündür merak edip dünya cereyanlarına bakmadınız ve sormadınız. O zaman bize bir cevap verdiniz. Gerçi o cevap hakikattır ve kafidir. Fakat Risale-i Nur'un intişarı ve hizmeti ve alem-i İslamiyetin menfaati noktasında bir derece bakmanız lazım iken şimdi 13 ay oluyor, aynı hal devam ediyor. Merak edip hiç sormuyorsunuz. El cevap innel insane lezalum ayetine En azam bir tarzda şimdiki boğuşan insanlar mazhar olmalarından onlara değil taraftarlar olmak veya merakla o cereyanları takip etmek ve onların yalan, aldatıcı propagandalarını dinlemek ve müteessirane mücadelelerini seyretmek belki o acib zulümlere bakmak da caiz değil. Çünkü zulme rıza zulümdür, taraftar olsa zalim olur. Meyletse, ve la zalemu fetemassekumun nar ayetine mazhar olur. Evet, hak ve hakikat ve din ve adalet hesabına olmadığına ve belki inat ve aseviyet-i milliye ve menfaat-ı cinsiye ve nefsin enaniyetine dayanan dünyada emsali vuku bulmayan gaddarâne bir zulüm hesabına olduğuna kat'î bir delil şudur ki, bin masum çoluk çocuk ihtiyar, hasta bulunan bir yerde, bir iki düşman askeri bulunmak bahanesiyle bombalarla onları mahvetmek. Ve tabakat-ı beşer cereyanları içinde, burcuvaların en dehşetli müstebitleri ve sosyalistlerin ve bolşeviklerin en müfritleri olan anarşistlerle ittifak etmek ve binler, milyonlar masumların kanlarını heder etmek ve bütün insanlara zarar olan bu harbi, idame ve sulhü reddetmektir. İşte böyle hiçbir kanun adalete ve insaniyete ve hiçbir düstur hakikate ve hukuka muvafık gelmeyen boğuşmalardan elbette alemi İslam ve Kur'an teberri eder yardımcılıklarına tenezzül edip tezellüt etmez çünkü onlarda öyle dehşetli bir firavunluk bir hodgamlık hikmediyor değil Kur'an'a İslam'a yardım belki kendine tabi ve alet etmekle elini uzatır öyle zalimlerin kılınçlarına dayanmak hakkaniyeti Kur'an'a elbette tenezzül etmez Ve milyonlarla masumların kanıyla yoğrulmuş bir kuvvet yerine, hâlık-ı kâinatın kudret ve rahmetine dayanmak, ehli Kur'an'a farz ve vaciptir. Gerçi zındıka ve dinsizlik, o boğuşanların birisine dayanıp ehli diyaneti ezer. O zındıkanın tazlikinden kurtulmak, onun aksi cereyanına taraftar olmak bir çaredir. Fakat şimdiye kadar o taraftarlık, bir menfaat vermeyerek çok zararları dokunmuş. Hem zındıka nifak hasiyetiyle her tarafa döner. Senin dostunu kendine dost edip sana düşman eder. Senin taraftarlık cihetiyle kazandığın günahlar faydesiz boynunda kalır. Risale-i Nur şakitlerinin vazifeleri iman olduğundan hayat meseleleri onları çok alakadar etmez ve merakla baktırmaz. İşte bu hakikata binaen değil 13 ay belki 13 sene dahi bakmasam hakkım var. Sizler baktınız, günahlardan başka ne kazandınız? Ben bakmadım, ne kaybettim? İkinci sual. Sırat-ı Kur'aniye risalesinde Fatiha'nın ahirinde Sırat-ı Müstakim ashabı ki ellezîne en'amte aleyhim ayetiyle tarif edilen tâife içinde hem lâ tezâlu tâifetun min ümmetî ile ahir hadisinin Akhir zamanda gösterdikleri mücahitler içinde ve hem vel asr suresinin illelledeene amenu'dan başlayan üç cümlenin manayı işareti'sinde hususi bir surette bir ferdi Risale-i Nur'un has şakirtleri olduğuna sebep nedir ve vecihi tahsisi nedir? El cevap sebebi ise Risale-i Nur yüze yakın din tılsımlarını ve hakaiki Kur'aniyenin muammalarını hal ve keşfetmiştir ki, her bir tılsımın bilinmemesinden çok insanlar şübehata ve şukuke düşüp, tereddütlerden kurtulamayıp, bazen imanını kaybederdi. Şimdi bütün dinsizler toplansalar, o tılsımların keşfinden sonra galebe edemezler. 28. mektuptaki inayat-ı sebhada bir kısmına işaret edilmiş. İnşallah bir zaman o tılsımlar, Müstakil bir risalede cem edilecek.